Ben cahilim be abi. Ben cahilim be abi. Anlamam ki edepten. Bir kusurum olursa anla ki bu sebepten. Okullarda vermedi bana kimse dans dersi. Lisan desen aklımda kaldı bir boku mersi. Anlamam felsefeden, sosyoloji, mantıktan, adaletten, hukuktan. İradeden sandıktan Bana öğret be abi Kadeh nasıl tutulur Hangi renkli şarapla Hangi etler yutulur Korkuyorum be abi Ben de yürek ne arar İçki haram diyorlar Veremedim bir karar Gör ki Dilim dönmüyor bir viskinin adına Nerede kaldı varayım Onun damak tadına Yalvarırım be abi deme bana mürteci İnan ki bu iftira küfürden daha feci Razıyım yeter ki sen arada bir tokat at Korkma ben de beyin yok benimkisi sakat at Bana öğret be abi çağdaş insan nasıldır Şu çapkınlık dersinin kitabı kaç fasıldır ''Bu konuda tecrüben denizler kadar engin, ''Görüyorum ki sende koleksiyon çok zengin. ''Hepsi aynı potada, esmer, kumral, sarışın, ''Sırrı nedir be abi bu toplumsal barışın? ''Ben de olmak isterdim senin gibi zampara, ''Ama gel gör ki bende ne yetenek ne para. ''Ben cahilim be abi, ne anlarım paradan, Doğuştan fakir kılmış bendenizi yaratan, Bir hocaya danıştım faizin caizini, Dedi ki zor bulursun sistemin vaizini, Geçenlerde aradım bir tefeci dostumu, Birkaç yara bereyle zor kurtardım postumu, En sonunda kavuştum bir kredi kartına, Ocağımı söndürdü, Fahiz denen fırtına. Biliyorum be abi, benim kalbim bulaşık. Oysa seninki temiz, sütten çıkmış bir kaşık. Ben gariban bir zenci, siyaha çalmış tenim. Yani sözün kısası, kurtuluşum yok benim.